Selat ve selam Peygamber Efendimiz'e Şerefli ailesine Ve şerefli arkadaşların üzerine olsun Değerli Kardeşlerim İslam Önce mümin insanı inşa ediyordu Önce imanın Bütün varlığını kuşatıcı olmasını temin ediyordu Önce kulun Rabbi ile ilişkisini sağlamlaştırıyordu Mümin insan güçlü olmalıydı İmanıyla Ameli salihiyle, ahlakıyla güçlü olmalıydı. İslam'ı temsil edebilen bir seviye kazanmalıydı. Sonra davayı nasıl tebliğ edeceğini öğrenmeliydi. Hakikati nasıl sunacaktı? Bu konunun incelikleri nelerdi? Ayetler ve Peygamber Efendimiz müminlere bu çizgileri, bu incelikleri öğretiyordu. Temel bir esas vardı. O esas, bütün insanlığa İslam'a anlatma sorumluluğuydu. Her insan davet edilecekti. Her topluma ulaşılacaktı. İslam bütün insanlığa ulaştırılacaktı. İnsanlığın dini İslam'dı. Hakikatin esaslarını bağrında taşıyan İslam'dı. Âlâ suresinin 8. ve 9. ayetlerinde Biz sana onda kolaylığı müesser ederiz. O halde faydası olsa da olmasa da öğüt ve nasihat ver buyruluyor. Tebliğde bütün insanlara ulaşmak vardı. Sorumluluk böyleydi. Hiçbir insan dışlanamazdı. Bütün insanlar Allah'ın kuluydu. Efendimizin dilinde insanlar tarağın dişleri gibi eşittirler buyruluyordu. Tebliğ sürecinde insanlar İslam'a yönelirlerdi. İslam'a kalplerini açarlardı. Aynı zamanda kimi insanlar da kendini kapatırdı kilitlerdi. Oralı olmak istemezdi. Günübirlik yaşantının içerisinde koca ömrü telafi edip giderdi. Azınlıkta olan bazıları ise İslam'a ilişkin derin bir düşmanlık gösterirlerdi. Azgın birer düşman olurlardı. Ama bunu zaman gösterirdi. İnsanlara İslam sunulacaktı. Bu süreç içinde insanlar tutumlarını ortaya koyacaklardı. Kalpleri ancak Allah-u Teala bilirdi. Müminler her kalbin kapısını zarif vuruşlarla vuracaklardı. Her kalbe sesleneceklerdi. Kalplere kalplerin sahibini hatırlatacaklardı. Onu anlatacaklardı. İnsana daveti sunarken hikmet ve güzel bir mücadele ile hareket edilmesi esası vardı. Ankabut Suresinin 46. ayetinde Ehli kitap ile en güzel bir şekilde mücadele edin buyuruluyordu. Mücadele münazara anlamındaydı. Yahudi ve Hristiyanlarla münazara yapılabilirdi. Ama bu münazara belli kurallara göre yapılmalıydı. Tutarlı ve inandırıcı deliller sunulmalıydı. Yumuşak ve nazik bir dil ve üslupla hareket edilmeliydi. Konular tartışılırken anlayışlı ve ölçülü olmaya özen gösterilmeliydi. Muhatabının kalbine yol bulunmalıydı. İslam'ı esasların hem aklı hem kalbi kuşattığını tatlı bir üslupla sunmalıydı. İslam'ı sunarken kendini asla bir güreşçi gibi algılamamalıydı. Ortada iki pehlivan yoktu. Hakikatin bütüncül bir şekilde anlatılması vardı. Karşısındakini alt etmek gibi bir duygunun, bir düşünüşün içinde olmamalıydı bilakis böyle bir düşünüşten özelle sakınmalıydı. Değilse bu halle hareket ediş nefsani olurdu, şeytani olurdu. Bundan da bir güzellik hasıl olmazdı. Sakin sakin münazarının ya da fikir alışverinin yapılması sadece ehli kitaba ilişkin değildi. Bütün insanlar için söz konusuydu. Nahl Suresinin 125. ayetinde insanları Rabbinin yoluna hikmetle ve güzel sözle davet et. Onlarla mücadeleni en güzel bir şekilde gerçekleştir. Futsula suresinin 34. ayetinde ise, ''İyilikle kötülük bir olmaz. Sen kötülüğü en güzel haslet ile önle.'' ''O zaman seninle arasında düşmanlık bulunan kimse, senin bir dostun gibi olur.'' buyuruluyordu. Daima davette en makul, en uygun yolu izlemek gerekiyordu. Araf suresinin 199 ve 202. ayetlerinde. Onlara karşı affı tut ve güzelliği emret. Cahillerden yüz çevir. Eğer şeytan tarafından sana bir vesvese olursa Allah'a sığın. Çünkü o hakkıyla işitici ve bilicidir. Muttakiler, Şeytan tarafından bir arıza iliştiği zaman Allah'ı düşünürler. Çünkü onlar basiret sahibidirler. Kafirleri kardeşler olan şeytanlar küfre ve sapıklığa çekerler. Sonra da yakalarını bırakmazlar buyuruluyor. Bu ayetlerde davetin esasları beyan ediliyordu. Bütün zamanlardaki ehli davetin dikkat edeceği esaslar öğretiliyordu. Bu esaslar üzerinde bir, bir durmak gerekiyorsa Önce Hakka davet eden kişi Yumşak kalpli, tatlı dilli Sağduyulu ve sabırlı Olmalıydı Arkadaşlarına Kardeşlerine Muhabbetli ve merhametli Topluma ilişkinde son derece Musamahalı, hoşgörülü olmalıydı Karşıtlarına ilişkinde ılımlı Sakin olmaya gayret etmeliydi Mü'min Allah için sabretme konusunda derin bir şuurun sahibiydi. Allah için sabretmek destansı bir haldi. Karşıt güçlerin kışkırtmalarına karşı soğuk kanla davranmayı bir esas haline getirmeliydi. Muhalifleri ne kadar kötü kelimeler kullansalar da, yalan, iftira ve ithamda bulunsalar da, zulüm ve baskılar yapsalar da, eziyet ve işkencelere uğratsalar da, bunların hepsine tahammül etmeyi, sabretmeye gayret etmeliydi. Rabbani yolun yolcuları, kalplerinin inşirah içre olması nedeniyle, yüce bir davanın yolcuları olması nedeniyle sertliğe başvurmazlardı. Öfke yoluna girmek, ölç alma yollarına girmek, bu davanın yolcularına büyük zarar verildi. Davanın ulviyetiyle yüceliğiyle bağdaşmazdı. Peygamber Efendimiz öyle buyuruyorlardı. Rabbim, benim gazapta da, rızada da adaletli konuşmamı, benden kopanlarla birleşmemi ve bana zulmedenleri affetmemi emir buyurmuştur buyuruyorlar. Peygamber Efendimiz, İslam'ı anlatmak için görevlendirdiği kişilere de benzeri uyarılarda tembihlerde bulunuyordu. Gittiğiniz her yerde, halk sizin gelişinizi nefretle değil, sevişle karşılamalıdır. Siz, insanların sıkıntı ve ızdırap duymalarına değil, huzur ve refaha kavuşmalarına sebep olmalısınız. Alimran i̇mran Suresinin 159. Ayet-i Celilesi'nde Allah tarafından bir rahmettir ki onlara yumuşak davrandın. Eğer kaba, katı yürekli olsaydın etrafından dağılır giderlerdi. Onlara affet, onlar için bağışlanma dile ve işlerde onlarla istişarede bulun buyruluyordu. Ayet-i Kerimeler işaret taşlarıydı. Yolumuzu aydınlatıyordu. Nasıl düşüneceğimizi, nasıl hareket edeceğimizi, nasıl yaşayacağımızı gösteriyordu, öğretiyordu. Mü'min insanın daima Rahman-ı Rahim'e sığınması, dayanması gerekiyordu. Kalbinde egemen olan duyuşlar, düşünüşler, kainatın ayetleriyle daima Rabbi Rahim olmalıydı. Kitab-ı Kerim'in ayetleriyle Rahman-ı Rahim olmalıydı. Böylece kalbi inşirah üzre olacaktı. Kalbi bütün müminleri kucaklayacaktı, kalbi bütün insanlığı kucaklayacaktı. Derin dünyasında insanlığın sorumluluğunu duyacaktı. Engin kalpler günübirlik olumsuzluklara takılmazlardı, hataları gündemde tutmazlardı. Yumuşaklığın güzelliğini yaşarlardı. Kalpler kadifeden de yumuşaktı. Kalplere köprüler kurmak, gönüllere vasıl olabilmek. Ancak yumuşaklık olabilirdi. Neyde ve nerede yumuşaklık varsa, onlarda güzellik olurdu, zarafet olurdu. Yumuşaklığın olmadığı yerlerde güzelliklerden ne iz olabilirdi, ne eser olabilirdi. Güzellikler zarafetlerin bağrında olurdu. Mümin her insana Rabbi Rahimin biriciği diye bakardı. Her insan varlıkların gözbebeğiydi. Yaratılanların en güzeliydi. Her varlık güzeldi. sa varlıkların en güzeliydi. Mümin insan bu değerli varlığa son derece duyarlı davranırdı. Duyarlı davranacaktı. Katı ve kaba davranması öncelikle Rabbi Rahim'in razı olmadığı, sevmediği bir haldi. Kullarına kaba davranmasına razı olmazdı. Azgınlar azgını Firavun'a, elçisi Hazreti Musa'yı gönderiyordu Rabbu Tal. Ona yumuşak konuş buyuruyordu. yin üslubuyla konuşmasını murad ediyordu. Sonra kulları varolu sırrından habersiz olabilirdi. İnsanın en büyük hakikatten habersiz olması mümkündü. Bu nedenle nice yanlışlar yapabilirdi. Ciddi hatalara düşebilirdi. Gönlü engin olan mümin o yanlışları o hataları bağışlayandı. İnsanların hatalarına değil, güzelliklerini görmeye, güzelliklerden yol bulmaya gayret ederdi. Onun gönül dünyası böyleydi. Ondan istenen de buydu. Müminler halim, selim insanlardı. Müminler lisanlarını güzelliklerle, tatlılıklarla dizayn etmiş insanlardı. Her insana saygın davranılmasını idrak etmiş insanlardı. İnsanlara marufu, Hakkı tebliğ edenlerdi. Önce halleriyle sonra kelamlarıyla. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun. Peygamber ikliminden. Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.